Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Birkaç defa tövbe etmesine rağmen yine günah işleyen ve tövbe edenin tövbesi kabul olur mu? En son tövbesi mi kabul olur? Öncekiler ne olur? Şimdi kardeşim şunu unutmamak gerekiyor ki hatasız olan ancak Allah'tır. Biz hatasız hayat yaşayamayız, hatasız gün geçiremeyiz. Her anımızda hatalarla doluyuz ee, ve bundan uzak kalmamız mümkün değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da dahil ee, insanlar hataya açıktır. Hatta Peygamberimiz bu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah'a yemin ederim ki ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tevbe ederim buyurmuştur. Allah'ın Resulü böyleyken kardeşlerim, yani hep tövbe üzerindeyken bizim bundan uzak kalmamız mümkün değildir. Defalarca hata yapsak da yine başa gidecek kapımız olmadığı için Allah'ın kapısına dayanmalı ve tövbe etmekten asla uzak kalmamalıyız. Tabi Rabbimiz ayetlerde şöyle buyuruyor Nisa suresi 16. ve 17. ayetlerde Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tövbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir buyuruyor. Devamında ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tövbe o kimseler içindir ki bilmeyerek günah işleyip hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. İşte kardeşlerim ayetlerde, Tövbenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veriliyor. Yine Maide suresi 39. ayette Rabbimiz kim, Allah, kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder halini düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan merhamet edendir. Araf suresi 153. ayette o kötü amelleri işleyip de sonra arkasından tövbe ve iman edenler için hiç şüphe yok ki Rabbin bundan sonra yine de affedici ve merhamet edicidir. Furkan suresi 70. ayette ancak tövbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Yine Furkan suresi 71. ayette de Ve her kim tövbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Rabbine döner. Yine bu hususta peygamberimizden şöyle bir rivayet var. Vesselam, Şüphesiz ki Allah canı boğazına ulaşmadıkça kulun tövbesini kabul eder. Yani kardeşlerim can köprüceye dayanıncaya kadar, yani bu merhaleye gelince tövbe de artık kabul edilmez ama buraya gelinceye kadar ne yaparsak yapalım, hangi günahı işlersek işleyelim, kaç defa tövbemizi bozarsak bozalım, yine de dönüp dolaşıp sığınacağımız kapı, af dileyeceğimiz kapı Allah'ın kapısıdır. Asla Allah'tan ümit kesilmez, Allah'ın tövbeleri kabul etmeyeceği ümitsizliğine düşülmez. Çünkü biz hatalarla doluyuz. Tövbe edip bozduktan sonra yine tövbe edeceğiz, yine tövbe edeceğiz. Son nefese kadar tövbe etmekten asla geri durmayacağız. Ayrıca tövbe eden kişi günah işlemeyecek diye bir durum söz konusu değil. Yani biz ölünceye kadar hatalarımızla yaşayacağız ve bu hatalar nedeniyle de her an yani her halimizde Rabbimize tövbe eder halde olmalıyız. Yani bundan hiçbir zaman geri kalmamalıyız. Ne alim ne cahil. Hiçbir kimse tövbeden uzak kalmamalı. Tövbe olmadan yaşamamalıdır. Çünkü hatasız olan ancak Allah'tır. Onun dışında herkes hataya açıktır. Hata yapabilir. Yanlış sözler söyleyebilir. O halde hiçbir kimse emin değilse hiçbir kimse de tövbeden uzak yaşayamaz. Tövbeden ümitsiz olamaz. Son nefesimiz gelinceye kadar her halimizde Allah'tan ümit kesmeden tövbe etmeye devam edelim. Bu tövbelerimizi nasıl kabul edeceği ya da etmeyeceği hakkında net bir şey söylemiyoruz. Biz bilemeyiz. Ama Rabbimiz Kur'an'da vaat ediyor. Tövbeleri kabul edeceğini, affedeceğini vaat ediyor. O sözünde duranların en hayırlısı olduğuna göre, o vaadinden dönmeyeceğine göre affedeceğim diyorsa o halde ona iman edenlerin ümitsiz olmaları caiz olmaz. Defalarca da olsa günahının bu günaha dönse, defalarca da tövbesini bozsa yine tövbe etmekten uzak durmamalı. Samimi bir tövbeyle günahından vazgeçmeye çalışmak için elinden gelen gayreti göstermelidir. Elhamdülillahi rabbil alamin.